Allahu bilahe min Shaitan ar rahim Alhamdulillah Rabb al ve salat ve ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahibi ajma'in Rabb işrâhli cüdri ve yâsirli amri wa hâl uğdete mîsani yâfka hukâli O fawid amri lillâh bil-ibad bundan önceki yani geçen dersimizde gördüğümüz son olarak İbrahim Aleyhisselam Suresinin 10. Ayet-i Kerimesinde Resullerin kavimlerine gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe mi var? O sizleri günahlarınızın bir kısmını size bağışlamak ve belli belirlenmiş bir süreye kadar sizi erteleyip geciktirmek için çağırmaktadır. Onlar da siz ancak bizim gibi birer beşersiniz dediler. Ve bizi daha önce atalarımızın <gülüyor> ibadet edip taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. <gülüyor> Madem Resul olduğunuzu iddia ediyorsunuz o halde bize apaçık bir delil getirin dediklerini. Ve bu konuda Resulleri tasdik etmeye... Doğru söylediklerini kabul etmeye yanaşmadıklarını gördük. Onlar rasullerden böyle açıkça bir delil isteyince rasullerinin bu durumda işin gerçek mahiyetinin ne ne olduğunu, kiminle alakalı olduğunu açıkladıklarını ve onlara bu işin gerçek mahiyetini ifade ettiklerini görüyoruz. Diyorlar ki: Estağfirullah aletlerhum rusülüm bunun üzerine o kavimleri kendilerine pardon o rasulleri o kavimlere kendilerine şunu söyledi. Şimdi burada dikkat edilecek bir husus var. Rasulleri onlara <gülüyor> dediler ki diyor. Yani burada rasul kelimeleri Rasul kelimesi çoğul olarak gelmiştir. Rasulleri yani çoğul onlara ait değil. Rasullerin kendisi çoğuldur. Onlara da söylenen onlar da çoğuldur. Bu şu demek. Kendilerine peygamber gönderilen bütün kavimler 10. ayet-i kerimede dile getirildiği gibi Resullerden doğruluklarını ispat edecek belgeler istemişler. Deliller, mucizeler istemişler. Bütün Resuller de kendilerinden bu istekte bulunan kavimlere aynı cevabı vermişler. Dediler ki biz ancak sizin gibi bir beşeriz. Siz bu konuda doğrusunuz. Yani siz de bizim sizin gibi beşer olduğunu söylerken, olduğumuzu söylerken doğru söylüyorsunuz. Evet biz gerçekten sizin gibi birer beşeriz. Sonra devam edeceğiz. Fakat burada bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Kavimlerin her bir kavmin kendi Resulüne aynı itirazı yapması, aynı şekilde her bir kavmin kendi Resullerinden bir mucize getirmesini istemeleri, buna karşılık Resullerin de kendi kavimlerine biz ancak sizin gibi birer insanız diye başlayan cevaplarını aynı şekilde vermeleri şunu gösteriyor. İnkarcıların tabiatı aynı tabiattır. İnkarcılar tarih boyunca peygamberlere aynı itirazları yapmışlardır. İnkarcıların tabiatı aynı olduğu gibi aynı itirazları yaptıkları gibi aynı itirazlara ...Rasullerin de verdikleri cevaplar aynıdır. Burada sözü edilen Rasuller tek tek... ...kimdirler bilemiyoruz elbette. Fakat bütün Rasullerden bahsediliyor. Öyle ki... ...belki onlardan yüzlerce yıl sonra gelmiş bulunan... Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da... ...Mekkeli müşrikler aynı şekilde... ...meydan okuyor, yalanlıyor... ...ve diyorlar ki... ...madem sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun... Aslında bizim gibi bir insansın. Fakat peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Madem böyle bir iddiada bulunuyorsun, o halde bize bir takım mucizeler göster. Ne göster? Şu Mekke'nin dağlarını biraz aç. Şu kuraklıktan bizleri kurtar. Senin bahçen olsun, altınların olsun, göğe yükseleceğin merdivenlerin olsun gibi bir takım mucize tekliflerinde bulunuyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara ne şekilde cevap vermesi emrediliyor? ''Kul, Sübhane Rabbi, hel kuntu illa beşeren Resul'e?'' Ya Muhammed onlara de ki, ''Rabbimi her türlü eksiklikten tenzih ederim.'' ''Ben ancak Resul olarak gönderilmiş bir beşerden başka bir şey miyim ki?'' ''Ben beşerim, beşerim buna sizin bu dediklerinize gücü yetmez.'' Beşerin bu dediklerinize gücü yetmediği gibi bu işin risaletle de alakası yok. Ben Resul olarak size Allah'tan aldığım emirleri tebliğ etmekle görevliyim. Size harikulade olaylar gösterip, söyleyeyim, aklın hayalini almayacağı şeylerle küçük dilinizi yutturacak işler yapmakla yükümlü değilim. Benim böyle bir yetkim yok. Böyle bir imkanım yok. Ben vazifeliyim. Ve vazifemin dışına çıkamam. Yapamam da. Evvela böyle bir sizin isteklerinize evet diyemem. Çünkü o Risalet görevimi aşar. O zaman Rabbime karşı gelmeye başlamış olur mu aşar? İkincisi sizin bu dediklerinizi hiçbir insan zaten yapamaz ki. Yapabilecek olsaydı siz kendiniz yapardınız. Ben de bir beşerim. Siz bunu yapamadığınıza göre ben de yapamam demektir. Yani cevabın mantığı burada bu şekilde. Diyorlar ki evet biz de ancak sizin gibi bir beşeriz. Fakat bizim sizden bir farkımız var. Bunu anlayın, bunu kabul edin. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُهُ مِنْ عِبَادِهِ Fakat Allah kulları arasından Dilediği kimselere lütufta bulunur. Müfessirler bunu iki şekilde anlamışlardır. Buradaki lütuftan kasıt şu. Dilediği kimselere risaleti vermek suretiyle lütuf ve ihsanda bulunur. Dilediği kimseleri imana hidayet ederek Müslüman olmaları lütuf ve ihsanında bulunur. İkisi de gerçekten... Ötesi olmayan birer nimettir. Risalet elbette Allah'ın seçtiği kimselere verilen bir müstesna, lütuf, görev ve ihsandır. Bunun dışında imana hidayet olunmanın ötesinde herhangi bir lütuf gerçekten yoktur. Onun için bu lütfun kıymetini bilelim. Nasıl bilelim? Bu lütfun gereğini neyse yerine getirelim. Bu ilahi hidayetin gereğince amel edelim. Bu bir, iki. Bu nimete sahip olduktan sonra sahip olamadığımız diğer nimetler gözüme gözümüze görünmesin. Olur ya. Kimisi çok istediği halde çocuk sahibi olamaz. Mümkündür. Allahü Teala vermez, vermez. Kimisi çok istediği halde belki de hayırda kullanmak için efendim çok mal mülk sahibi olmak ister. Hatta hatta bazen ya beni başkalarına muhtaç olmaktan kurtaracak kadar bir şeyim olsun ister. Ama Cenab-ı Allah dilemezse lütfetmez odan da. Fakat bu insan evvela sahip olduğu ve hiçbir nimetin kendisiyle değer olarak ölçülemeyeceği iman nimetine sahip olduğunu düşünerek bundan dolayı Allah'a şükretmekten dahi aciz olduğunun farkına var. Ve böylelikle bütün nimetler sahip olsa da olmasa da sahip olduklarıyla ve olmadıklarıyla bütün nimetler o muazzam nimetin karşısında alabildiğine küçülsün. Daha doğrusu küçüktür zaten. Onları oldukları gibi görsün. Oldukları gibi görsün. Merhum Akif'in de dediği gibi iman ki ilahi o cevher ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İman inanın insan o lütfun farkına vardığı zaman Zehir gibi acıları bile hissetmez. İmanı dolayısıyla çektiği sıkıntılar ona adeta tatlı gelir. Lezzet vermeye başlar. İman öyle bir şeydir. O ancak mümin kalplerde yer ettiği zaman onun şuuruna varmış olanların zevkine varabileceği bir nimettir. Rabbim bu nimetten bizleri alabildiğine nasip sahibi kılsın. Allah'ım. İşte burada rasullerin söyledikleri ama Allah dilediğine, kulları arasından dilediğine lütufta bulunur derken iki şeyi söylemek istemişler diyor müfessirler. E, oluyorlar. Allah dilediğine risalet verir ve sizin gibi nasipsizler de olabilir ikinci manada. Allah dilediği kimseleri hidayete erdirir. Siz de nasipsizliğinizden böyle itiraz ediyorsunuz. Peki niçin Allah nasip eder? Hidayeti risalet değil, risalet istemekle olmaz. Fakat hidayet istemekle elde edilebiliyor. Cenab-ı Allah hidayeti samimi olarak isteyip de esbabına tevessül eden kimseyi hidayetten mahrum bırakmaz. Bırakmamıştır da. Onun için biz de istediğimiz zaman Allah da bizim hidayetimizi diler ve hidayeti ihsan eder. Üstelik ma كَانَ لَنَا اَنَّ اَتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ Çünkü dediler ya bir önceki ayet-i kerimede bize apaçık bir delil, bir sultan getirin dediler. Sultan Arapçada kesin ve tartışılmaz delil demektir, belge demektir. Biz Allah'ın izni olmadan size bir sultan, bir delil, bir belge sizi iman etmeye mecbur bırakacak. İman etmemenize mazeret bırakmayacak bir belge getiremeyiz. Allah izin vermediği sürece. O izin verirse ancak getiririz. İzinin iki manası var burada. Bir, evvela bizim ondan bize mucize ihsan etmesi için talepte bulunmamıza izin verecek. İkincisi o talebi yaptıktan sonra yani o duayı yaptıktan sonra... Allah izniyle onu yaratacak. İznin burada muhtevası budur. Peygamberler çünkü kavimleriyle alakalı Allah'tan izin istemedikçe, izin almadıkça dua veya bedduada bulunamazlar. Çünkü bu doğrudan doğruya Allah'ın o kavim hakkındaki <gülüyor> belirgin kaderiyle alakalıdır. Belirlenmiş kaderiyle alakalıdır. O halde diyor وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ Müminler sadece Allah'a tevekkül ediversinler. Tevekkül Allah'a iman etmek halinde buradaki manasıyla karşı karşıya kalınacak zorlukların üstesinden gelebilmek onlara katlanabilmek onlara tahammül edebilmek evet Allah'tan bunu istemektir. Gerçekten bizden önceki kavimler öyle zorluklarla ...öyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır ki... ...Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği gibi... ...Rasul ve beraberindeki müminler... ...öyle noktaya geliyorlar ki... ...Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek oluyorlar. Allah'ın yardımının geleceğinden emin... ...ama zamanını bilmiyorlar. Çok uzadı diyorlar artık adeta. Tahammülümüz tükendi tükenecek... Yardımın ne zaman bize erişecek diyorlar. O hale geliyorlar. Onlara diyor öyle darlıklar. <gülüyor> sarsıntıya uğradılar. Öyle ki Resul ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelirler diyor. Resulullah Vesselam buyuruyor. Hadis şeriflerin birçoğunda da benzeri durumlar geçer. Diyor ki, sizden öncekilerden bir kişi iman etti diye alınız, yakalanız, testere getirilir, tepesinin ta ortasına yerleştirilir. Maazallah ya Testereyle kafası, gövdesi ortadan biçilir. Bu dahi diyor onları imanlarından geri çevirmez. Böyle zorlu imtihanların imanı beklediği bir zamanda müminin yapacak tek bir şey kalıyor. En büyük bir şey. Allah'a tevekkül etmek. Artık kendini tamamen Allah'ın iradesine kendini tamamen Allah'ın senin hakkındaki takdirine sorgusuz, sualsiz ve itirazsız olarak teslim edebilmektir. Çok yüksek bir makamdır bu. Çok yüksek bir makam. Gerçekten iman sadakatinin, imanda gösterilebilecek sadakatin en yüksek mertebesidir. Ondan ötesi olmaz. Tevekkül. Yani Ya Rabbi Güçse senin gücün. Kuvvetse senin kuvvetin. İmtihansa senin imtihanın. Hükümse senin hükmün. Sen Rabbimsin ve ben senin kulunum. Sen benim ve alemlerin Rabbi. Benim ve alemlerin mutlak ilahısın. Ve ben senin iradene her şeyimle İtirazsız olarak teslim olmaktan başka yapacak bir şeyim yok. Ben sana teslim ediyorum, oluyorum ve sen benim hakkımda dilediğin hükmü ver, yapacak hiçbir şeyim yok. Ama ya Rabbi benim hakkımda bu tevekkülümle bana lütufta bulunmanı niyaz ediyorum manasınadır. Yoksa haşa Allah'a meydan okumak manasına istediğin hükmü ver, ben senin hükmünü aldırmıyorum manasına değil. Sana sığınıyorum. Beni himaye edecek olan sensin. Benim dışımda şu üzerime gelen, üzerime üzerime gelen bu dünyevi güçlere, karşılarında aciz kaldığım bunca tasalluta, bunca zulme, bunca tahakküme, ben kendi gücümle karşı koyamıyorum. Ama yapabileceğim bir şey var. Bununla senin bütün bunları sıfırlayacağına ifade yerindeyse, İnanıyorum. O da sana tevekkül edebilmektir. Sen bana Rabbim bunu lütfet. İşte Allah'a tevekkül edebildiğimiz zaman bütün beşeri tağuti güçlere, zulümlere, taakkümlere gözümüzü kırpmadan meydan okuyabiliriz. Tevekkül öyle bir güçtür. Tevekkül öyle bir güçtür. Ve hakkınızda Allah ne takdir ederse onu gönül hoşluğuyla, teslimiyetle kabul etmektir. Bu zafer de olabilir, görülmemiş bir yenilgi de olabilir. Ama her halükarda Allah'a tevekkül ettiğiniz zaman gerçekten yüksek ve yüce olanlar sizlersiniz. Benzeri durumlarda sıra geldikçe hep söylenmişimdir. İman eden ve iman ettikleri için hurma kütüklerine asılan Firavun'un sihirbazları Allah'a bu tevekkülleri sayesinde Firavun'u ifade yerindeyse deliye, çılgına çevirmişlerdir bu tevekkülleriyle. Ve Firavun onların cesetlerine hükmedebildiği halde onların mahkumu olmuştur. Onların karşısında yenik düşmüştür. Ben bunlara bir şey yapamadım diye çıldırmıştır. Bu budur. Tevekkül işte öyle bir güçtür. Çünkü siz o tevekkülünüzle bütün arzi yani yeryüzü kaynaklı güçleri ve otoriteleri hiç kıymet vermeden küçümsüyorsunuz. Yegane güç olan Allahü u Teala'ya sığınıyor onun gücüne, kudretine, himayesine, korumasına, sizleri her türlü kötülükten ve zulümden korumasına, zahiren korumasa bile, ahiretinizde bunların zarar vermesine değil, aksine, mertebelerinizin yükselmesine sebep kılacak kadar güçlü bir şeydir. Tevekkur. Rabbim bizi gerçek manada tevekkül eden müminlerden eylesin. Ondan sonra diyor ki, Resuller, bu ayet-i bitirip inşallah namaza kalkarız. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَكَدْ هَدَى Tevekkülün gerekçesine bakınız. Biz Allah bize izlememiz gereken doğru yollarımızı bize göstermişken, o yollara hidayet eylemişken nasıl olur da ona tevekkül etmeyelim ki? Nasıl olur ona tevekkül etmeyelim? O bize hidayet vermiş bulunuyor. Demek ki hidayetin bir gereğidir Allah'a tevekkül etmek. Madem biz hidayet bulduk, o halde bize hidayet verene de tevekkül edeceğiz. İşte hidayetin bir gereği de budur. Hidayetin şükrü de budur. Hidayete böyle şükredilir. Allah'ın sana verdiği hidayete bu şekilde şükrederiz, şükredebiliriz. Ve işte tevekkülün devamı, vakadaki gereği. ve وَلَنَصْبِرَنَّ ala مَا أَذَيْتُمُونَ Yemin olsun bize yaptığınız işkencelere de sabredeceğiz. Meydan okumak budur işte. Meydan okumak budur. Bir kişi bir dünyaya meydan okuyabilir mi? Yok, okuyabilir. Böyle olduğu zaman okur işte. Sizin bize yapacağınız ve yaptığınız işkencelere andolsun sabredeceğiz. Ve le ala ma mâ âzeytûmûne. Ve alâllâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn. O halde tevekkül edip sığınacakların, sığınacakları tek bir yer var. Tek bir cihet vardır. Tek bir kimseye sığınabilirler. Tek bir kimseye bel bağlayabilirler. Tek bir kimseye güvenebilirler. O da yalnız ve yalnız Allah'tır. Dikkat edin. Ayet-i Kerime'de cümle Arap dil kurallarına göre cümlenin kuruluşu فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Allah <اللّٰه> şeklinde olması gerekir. O halde tevekkül edecekler Allah'a tevekkül etsin. Ama normal bu kuruluşta vurgu tevekkül üzerinde yetersiz kalıyor. Yani Allah'a tevekkül vurgusu yetersiz kalıyor. Kime tevekkül edilecek? Yalnız ve yalnız sadece ve sadece münhasıran Allah'a tevekkül etmelidirler. Tevekkül etmek isteyenler tevekkül edecekler. İşte bu vurguyu vermek üzere cine olmuştur. Ve alallah, yalnız ve yalnız Allah'a, sırf Allah'a tevekkül etsin, tevekkül edecek olanlar. Başkasına değil. Ve tevekkülü halisen, katıksız olarak, ihlasla, Allah için yapsınlar, Allah'a yapsınlar. Birilerine güvenerek efendime söyleyeyim küfre meydan okumaya kalkışmasınlar. Küfrün elindeki maddi gücün benzeri besende var diye ona bel bağlayarak meydan okumak, karşı durmak tevekkülden kaynaklanmaz. Az önceki örnekte dediğimiz gibi Ashab-ı gördüğümüz gibi Kehf ashabı çağlarındaki yönetimlere ve büyük liderlere kimselere meydan okudukları zaman kalkıp dimdik duruyor ayakta durup Rabbimiz Allah'tır dedikleri zamanki gibi hiçbir güçleri yok. Bütün güç ve imkan karşı tarafta, dünyevi güç ve imkan karşı tarafta. Sen o zaman yine meydan okuyabiliyorsan imanına bağlı olarak, imanını haykırarak, dile getirerek o zaman Allah'a tevekkül etmiş olursun. Bu tevekkülün ehemmiyeti ne zaman bilhassa önem taşır biliyor musunuz? Elbette biliyorsunuz, hatırlayalım beraber. Küfrün sedası, sesi, yankısı her tarafı kuşatmışken karşısında bir tek iman avazı sesi yükselmezken sen de bütün gücünle o küfrün yüzüne imanı ve hakikati haykırdığın zaman o zaman Allah'a gerçek manada tevekkül, Söz konusu olur ve bu tevekkül kıymet ifade eder. Dünyada da büyük kıymeti olur. Nasıl? Senin o meydan okuyuşun faraza senin bedeninin ortadan kalkmasıyla sona erse bile o bastığın feryadın yankısı kıyamete kadar devam eder. Zalimlerin tağutların yüzündeki o haykırışın tek başına da olsan Zayıf da olsan, çaresiz de olsan o hakikati haykırışa Allahü Teala öyle bir bereket, öyle bir güç ihsan eder ki kıyamete kadar tağutlar onu hatırladıkları zaman sarsılır. Kıyamete kadar gelecek mustazaf müminler onu hatırladıkları zaman güçlenirler. Öyle değil midir? Gerçek manada ashab-ı uhdudu hatırlayıp da Yeryüzündeki tahuti güçlere prim veren bir mümin olabilir mi? Görülebilir mi böyle bir mümin? Final onun istediğin hükmü ver. Sen ancak dünya hayatında hükmedebilirsin. Ona bu cevabı veren, bu sözü söyleyen o sihirbazlar kıyamete kadar gelecek mustazaf müminlerin gerçekten direnç kaynağı. Az önce okuduğum ayet kerime ve benzerleri öyle sarsıldılar ki direniyorlar yani. Yine de Allah'tan başkasına sığınmıyorlar. Allah'tan başkasından bir şey beklemiyorlar. Beklediklerine Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyorlar. Yollarından sarsılmıyorlar. Ayakları kaymıyor yani sağlam duruşlarından bir şey kaybetmiyorlar. Sadece ve sadece beşerin ilahi yardımın gelmesine duyduğu şevk ve dininin muzaffer olduğunu görme arzusuyla bunu söylüyorlar. Yoksa Müslüman dünya hayatında şahsıyla bedeniyle mağlup edilmesinin kıymeti yok. Onun için önemli olan tek bir şey vardır. Caferi Tayyar radıyallahu An efendimizin mülte gazvesinde olduğu gibi sancağı düşürmemek için onun için önemli olan tek mesele davasının sancağının yüksek olmasıdır. Davasının sancağının bir şekilde yere düşmemesidir. Yoksa bedeni yenik düşmüş, paramparça hatta edilmiş. Onun için o bedenin kıymeti yok ki. Hatta o şuna iman eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kıyamet gününde Allah yolunda yaralanan kimsenin diyor yarası, kan renginde gelecek ama kokusu misk kokusudur. Misk kokacak o, o, o yarası diyor. Bunu düşünen bir mümin yaralanmaktan rahatsız olur mu Allah yolunda? Veya elinin azasının gerçekten buna iman eden bir kimse kesilmesini aldırır mı? Ashab-ı kiramın kolu kesiliyor Sallanıyor, hareket etmesini engelliyor. Buluyor bir taşı, koyuyor kolu onun üzerine, ayakıyla basıyor kolunu, patlayıp, koparıyor kolunu, rahatça cihad etmek için. Neden? Allah'a tevekkül ettiklerinden, Allah'ın vaadine olan imanlarından, bu hususta gerçekten peygamberi terbiyeyi Yudum yudum özümsediklerinden, yudum yudum hak ede, ede ruhlarının zerresine kadar simdirdiklerinden. Allah yolunda başlarına gelen hiçbir musibete prim vermediler, kıymet vermediler. Aldırmadılar. Caferi Tayyar'dan bahsettik radıyallahu Teala Böyle müthiş bir şey ki. Sağ kolu sancak sağ kolunda sağ kolu kopuyor derhal sol elini alıyor. Sol eli kopuyor yine düşürmüyor sancağı. Göğsüyle atının boynu arasına sıkıştırarak cihad ediyor. Ta ki bir Müslüman gelip o sancağı eliyle ondan alıncaya kalır. İşte mümin için önemli olan Kendisinin çektiği sıkıntı ve zorluk değil. Mümin, gerçek bir müminin sadece bir endişesi vardır. İmanı, onun davası. Başka hiçbir endişe taşımaz mümin. Veya hiçbir endişe bu endişeyle, dava endişesiyle kıyas edilmeyecek kadar küçüktür. Basit bir örnek vereyim size. Peygamber Efendimiz'e esirler geliyor. Ganimetler geliyor. Fatıma radıyallahu anh. El değirmeninden elleri nasır tutmuş. Su taşımaktan omuzları nasırlaşmış. Ali radıyallahu diyor ki acıyor ona. Babana bazı esirler geldi diyor. Git babana. Git babana. Babandan sana bir hizmetçi vermesini iste. Bir köle versin, bir cariye versin. Sana hizmet etsin. Her tarafın nasıl oldu? Fatıma radıyallahu anh'a da hemen gidiyor Resulullah aleyhissalatü Bana bir hizmetçi ver ya Resulallah diyor. Suffe ashabının bunca ihtiyaçları dururken sıra Muhammed'in ailesine gelmez diyor. Tarihte böyle bir şey görülmüş midir? Böyle bir hadise var mıdır tarihte? Dava böyle düşünülür. Çünkü kızı var mı ötesi? Ve hak etmeyen, bunda hak olmayan birisi de değil. O da diğer Müslümanlar gibi o ganimette çünkü bütün Müslümanların payı var. Onun da bir payı var. Ona bir köle düşmese bile bir farkını gerekirse öder mesela. Ama yok diyor Resulullah. Resulullah'ın kendi payı var. Resulullah dilese kendi payından değil mi? ganimetlerde payları var. Daha önce görmüştük Enfal suresinde. Kendi payı var. Kendisine ait paydan tutar bir hizmetçiyi verildi. Vermiyor. Suffe ashabının ihtiyaçları dururken sana sana gelmez ey Fatıma diyor. Vay vay vay vay Ben haşa Resulullah'ı... ...tarih boyunca görülmüş olan... ...ya yettiğin yetmez mi denildiği zaman... ...cehennem gibi daha var mı? Diyen zalimlerle hasa kıyas edilmez ki. Bulsalar deveyi hamuduyla yutuyorlar. Ve daha var mı diyorlar. Tıpkı cehennem gibi. Dolmadın mı diyecek var? Dağ var mı diyecek. Bunlar da böyle. Tarih boyunca görülmüş zalim yöneticiler hep böyle. Kimin hakkını yiyorsunuz? Ben bazen birileri diyor ki işte çok kimse milletvekili hücum ettiği, müracaat ettiği falan filan. Kardeşim bu işte samimi olup olmayanı birbirinden ayırmak gayet kolaydır. Versinler onlara bir memur maaşını Bakalım kim kaç kişi gider. Kessinler onların hortumlarını. Bakalım kaç kişi bu işe kalkışır. Farazan. Bakalım kaç kişi. Bu, bu, budur. Ama işte Resulullah burada. İslam'ın azameti burada. İslam'ın büyüklüğü burada. İslam'ın insanı getirdiği mertebenin eşsizliği burada. Ve kaynağı da işte bu imandır. Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'ın yanındakilere göz dikmek. Her şeyi ahirette karşına çıkacak şekliyle değerlendirmek. Mümin budur, mümin uzağa bakar. Biz sadece dünya sınırlarıyla hadiselere ve olaylara maddi ve manevi hiçbir şeye böyle bakmayız. Bizim uzak bir bakışımız var. Ahirete kadar o zaman, dünyayı aşıp ahirete kadar giden, dünyayı aşıp cennete ve cehenneme kadar ulaşan bir bakış açısı var. Ve biz dünyadaki her şeyi ona göre değerlendirir ve bu değerlendirmenin de zirvesi hakkıyla Allah'a tevekkül etmektir. Cenab-ı Allah bizleri kendi zatına gerçek manada tevekkül edenlerden eylesin inşallah. Amin. Namazımızı kılalım ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.